Ve Murat Can Tombil. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Leyla Lişa ve Andriyan Lişa'ya teşekkür ederiz. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madrem. Ben Yücel Sönmez. Destekleri için de biraz önce dinlediğiniz gibi Leyla, Adrian ve Gökşenliş ailesine teşekkür ederiz. Evet, şimdi e, epey bir yankı getiren şeyle başlayabiliriz herhalde. Hürriyet pazarda e, çıkan hava kurşun gibi ağır Yücel Sönmez'in. yazısı dün akşam bir yerdeydim kardeşlerim de bak iyi, iyi haber vermiyorlar diye şikayet ediyordunuz dedi hürriyetim bu, iyi haber mi bu da dedim ben de <gülüyor> ama öyle artık herhalde <gülüyor> gerçekten kurşun gibi ağır ve yeterince bilgiye sahip değiliz değil mi? Evet. Ee, bu konuyla ilgili entesan bir şey oldu haber çıktıktan sonra insanların aslında ne kadar endişeli olduğunu ve bu sıkıntıyı yaşadığını Fark ettim gelen maillerden. Birçok kişi e, biz bunu sis zannediyorduk meğer kirlilikmiş diye mail attılar. E, bazı insanlar da işte camı açamıyoruz, genzimiz yanıyor, şu problemleri yaşıyoruz, bu sıkıntılar var diye e, şikayetlerini ileten mailler attılar. E, bu kadar yoğun hissedildiğini düşünmüyordum ben de. Çünkü sonuçta görünmez parçacıklardan bahsediyoruz ya bir noktada da. Ee, ve insanların görmediği şey hakkında bu kadar duyarlı olabileceğini düşünmemiştim. Ama bayağı insan bunun sıkıntısını yaşıyor gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla. Evet ciddi bir kaygı, giderek artan bir kaygı var. Yani özellikle işte bizde Türk Toraks Derneği sağ olsunlar beni de dernek üyesi yaptılar Fahri Üye. Çünkü eylemlerine falan da katılma imkanımız oluyor. Son derece aktif ve iyi çalışan bir dernek, Türk Toraks Derneği. Hava Kirliliği Aynen. Görev Grubu Eş Başkan Yardımcısı Dr. Nilfer Aykaç'ta da sen de görüştün herhalde. Ve hı hı. kentler sağlıklı değil, yeterli yeşil alan yok ve dikey yapılaşma nedeniyle nefes alamıyorlar diyor. Küresel iklim değişikliği, iklim yıkımına ilaveten yani. Bu çok doğru. Buna şey de ek eklemek lazım. Kentlerde yeşil alan da yok denecek kadar hı. az. Biz bu konuda da dünyanın dünya standartlarının inanılmaz gerisindeyiz. Ee, kişi başına düşen yeşil alan konusunda Avrupa'nın inanılmaz gerisindeyiz. Tabi bunların bedelini de ödüyoruz. Yarattığımız kentlerin bedelini de ödüyoruz. Yılda 35 bin kişi hayatını kaybediyor hava kirliliğine bağlı olarak. Bu hiç az bir rakam değil. Trafik kazalarının 8 katı fazla bir rakam. Ki trafik kazası da çok yüksek e, olarak tü, Türkiye'de. Düşünemez. Gayet yüksek Aynen. oranda seyreden diğer ülkelerle kıyaslandığında birçoklarıyla yani. Bir de biz havanın üstüne üstelik yani şehirlerde 30 kirletici var. E, sadece iki tanesini sabit olarak ölçüyoruz. E, o da çok önemli bir mesele. Evet. Niye öyle? E, bu... E, Şu nedenden kaynaklanıyor. Şimdi bu ölçüm değerleri aslında mikron büyüklüklerini gösteriyor partiküllerin. Biz 10 mikron büyüklüğündeki partikülleri ölçüyoruz. 2-2.5 altındaki 2.5'un altındaki partikülleri ölçemiyoruz. Bir yandan da. Bu biraz teknik mevzulardan kaynaklı galiba. Bir yandan da şeyi de çok iyi biliyoruz. Bu 2,5 mikron partiküller esas e, akciğere kadar inip kansere neden olan e, sorunları tetikleyen partiküller evet, e, diğer muhtemelen korkunç rakamlar bahsedelim. çıkacak bununla ilgili ve e, zaten hani 10 mikronda Dünya Sağlık Örgütü'nü 5 katı kadar e, bir sağlıksız havayı belirlediği standartların 5 katı kadar sağlıksız bir havada yaşıyoruz. Onlar da bu işin içine dahil olunca herhalde tablo çok daha karanlık olacak çünkü Türk toraksların elinden şunu da söylediler bazı zamanlar hava çok kirli olduğunda bakanlık aletleri ölçüm yapmıyor Hı. mesela Göztepe'de en son görüştüğümde 5 gündür İstanbul'un en kirli havasını soluyan Göztepe'de ölçüm yapılmıyordu o kadar kirli ki ölçülemiyor mu yoksa o kadar kirli ki ölçülemiyor mu? O kadar kirli ki ölçülemiyor. Yani bu ortalamayı ölçmüyorlar çok... Ölçmüyorlar mı? Ölçülemiyor. İkisi i̇şte aynı <gülüyor> anlama gelmiyor mu bir evet. yandan da? Ölçmüyorlarmış. Ee, onu öğrendim ben. Çünkü ortalamayı çok yükseltiyor. İnanılmaz derecede yükseltiyor diye galiba... O zaman yani ölçmeyelim. Bir şey olmaz. Bize bir şey olmaz abi mantığına geliyor yani. Yani bir yandan öyle bir yandan da nasıl açıklanacak ki bunlar işte 79 tane de kirli hava olmuşuz. İşte Muş'ta Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği değerin 5 katı fazla bir kirlili kirlilikle yaşamış insanlar. Hani en nihayetinde bunu nasıl açıklayacaksınız ki? Akıllı yani, kömürlü. Akıllı kömürlü evet. <gülüyor> Burada iklim değişikliğiyle mücadelenin önemi bir kez daha öne çıkıyor. Yani onun altını ısrarla çizmek lazım. İklim değişikliğiyle mücadele sadece gezegenimiz ısınıyor, canlılar yok oluyor, sularımız yok oluyor, bunları koruyalım mücadelesi değil. Aynı zamanda e, solunabilir temiz hava mücadelesi. Çünkü bu iklim bahsettiğimiz kirliliğin en temel nedeni katı atıklar ve fosil yakıtlar. Evet. Yani kömürden, petrolden e, biz kurtulursak hem iklim değişikliğiyle mücadele etmiş olacağız hem de daha solunabilir, temiz bir havaya kavuşmuş olacağız. Bu çok önemli. Evet yörünmez katil diyor. Şu anda topane civarında görebiliyor muyuz? Kaç... Topane civarında ölçüm yapan aletler yok ama Aksaray'dan istiyorsanız ver, bilgileri hı hı, verebilirim. Lütfen. Hepsi yeşil yaşanabilir kıvamda olduğu gösteriliyor. ya haber veriyoruz işte. Ama şimdi. bugünlük yani saat altı civarı itibariyle ölçülmüş olan değerler. Mesela dün böyle değildi. Ondan önceki günde böyle değildi. Yakın zamanda biz bunu kış ayı boyunca net bir şekilde dinleyicilerimize evet. ulaştırma fırsatı bulacağız. Evet. Ama bugünlük yeşil dışarı çıkıp soluyabilirsiniz. pm 10 23, Güven... 23 Ben ben şey yapamam temin, teminat edemiyorum. Hangisini soruyorsunuz efendim? Ee, PM10 mu? PM10. PM10 23. 23. Bu mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği rakamın üstünde. Üstünde evet. İşin 20. gösteriyor. Dünya, evet Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınır değer 20. Yani halen kirli havası oluyor. O kadar olur. O evet. kadar olur herhalde. 3 değerlik. <gülüyor> Radyasyonluğu. Peki PM2.5. Sağlığa yararlıdır PM2.5 yok değil mi orada? PM2.5 yok. pm 25 ölçmüyorlar. Evet. Ölçmüyorlar. O Ölçme. daha tehlikeli. Evet, evet en tehlikeli su onun içinde onu evet. ölçmüyorlar. Ciğerlere evet. kadar giriyor kılcallara kadar. Şey de ilginç yani. E, evet, bu bu uygulam uygulama da şey nefesiniz cebinizde hatta Türk Toraks Derneği tarafından belirtilen e, yapılan uygulama. Evet biz bunu her gün ölçülebildiği kadarıyla duyuralım ki mücadele etme imkanını da artıralım moral bozmak için değil çünkü orada zaten görmesek. Bir de bu işte. önemli şu açıdan önemli şimdi bir takım sağlık sorunları yaşayanların çok kirli havalarda dışarı çıkmaması önemli gerçekten önemli ve derne toraks Derneği'nin söylediği şey de bu yani bu konuyla ilgili insanlar uyarılmalı aynı zamanda. Evet. Havanın çok kirli olduğunda işte kalp sorunu olan başka bir takım sağlık sorunları olan dışarı çıktığında direkt tetikleyici bir etki gösteriyor bu. Evet yani İstanbul'da Göztepe, Esenyurt ve Aksaray en berbat durumda olanlar olarak görünüyor. Ankara'da da Sıhye ve Kayaş. İzmir'de de Bornova hem de bir zamanların en Güzide, Havalı Gözde yedi. yerlerinden biriydi ve bayraklıymış. Çok üzerinde. İstanbul'da yaşayanların mesela silivri sarıyer beşilede, Ankara'da yaşayanların sincan ve Bahçeli evler İzmir halkının ise güzel yalıya kaçmasında fayda evet. var. Bunlar demişsin. da göreceli. Evet. Yani işte biraz önceki okuduğumuz değer gibi 23 yeşil gözüküyor diyoruz. Ya, işte aslında sınır değer yerime. Ee, bu şekliyle ee, hani sınır değere yakın yerler yoksa onun altında olan yerler değil. Evet, Şimdi e, Nilüfer Hanım, Nilüfer Aykaç yardımcı doçent doktor e, yakın dostumuz da oluyor. Kendisi o Sağlık Bakanlığı'nın kendisinin de zehir soluduğunu tespit etmiş. O da çok ironik yani. Tabii, Traji ironik. Yani hava kirliliğine yol açan nüfusi yakıtların Kullanılmasına bağlı olarak Türkiye'de 2.876 erken ölüm, 4.311 hastaneye yatma ve yılda 3 milyar avroyu aşan sağlık harcaması gerçekleşmiş. Böyle de bir durumdan bahsediyoruz. Torak Derneği Türk Torak Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Fuat Kalyoncu da resmen. Dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığını tespit etmişler zaten. Ve işte kronik akciğer hastalıkları, kalp ve kanser gibi pek çok zatürreye bağlı ölümler. Akciğer kanseri başta tabii. Böyle hava kirliliği çok feci bir olay yani aslında. Biz bugün yıl dönümünü şeyin, smogun değil mi? Evet, big smog değil. Grey smog. dediği adlandırılan o kirli sis evet, Londra'daki. Londra'daki kaç kişinin hayatına mal olmuştu Aa, onu da hemen söyleyelim ee, 12 bin en az 12 bin kişi birkaç ha ay haft içinde evet hafta hatta. Bugün bir haber daha var. Ee, Hindistan'da e, kriket maçı iptal edilmiş. Sporcular çünkü zehirli hava nedeniyle sürekli kusmaktan kriket oynayamamışlar Sri Lanka maçıyla e, Sri Lanka maçında. Sri Lanka Hindistan değil mi? Evet. Dün fotoğraflarına o, or, da baktık. Orada durum çok vahim. Bu arada şunu da belirtelim. Hindistan, Çin ve Türkiye kömüre en fazla yatırım yapan ülkeler dünyada. Ve Hindistan'da artık nefes alamıyor insanlar. Çin'den de Kanada'dan hava ithal ediyorlar artık o derece. Temiz hava nasıl ithal ediliyor? Şişelenmiş. Şişelenmiş bir şekilde. Evet. Kapitalizm artık havayı da satıyor. Canım. Evet. Bu Onu ya. ben de düşünmüştüm evet. de evet. Türkiye'de şey yapmazlar diye yani e, talebi olmaz diye düşündüm. Aromalıları olabilir. Öyle mi? Evet, Dağ evet. havası. Yani, portakal çiçeği kokulu falan. Olabilir tabii. ...ben şeyi tercih ederim... ...dur bakayım... ...akıllı kömür kokusu... <gülüyor> ...yok olur mu canım... ...ahududu... ...ahududu güzelmiş... ...evet şey... ...çok... ...yani iller açısından... ...tabii bir de... ...haritaya bakıldığı zaman... ...tüyler ürpertici bir durum var... ...küçük... ...girmiş Hürriyet gazetesinde... ...pazardaki bu ama... Ürkütücü şeyler var yani. E, mesela e, şeyde. Birkaç tane il var normal değerlere yakın. E, onun dışında da bir tek Rize var. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standardın. altında hava soluyor. Ne kadar yani En temiz hava. 19. 20'nin altında. 20'nin yani altında. Yani tek Ama il var. Bunlar yıl boyunca ölçülen rakamdan ortalaması. Ortalaması. Mı? Evet evet. Hani şey rakamları da var. İşte Muş'taki bir insan 234 gün zehir soludu gibi rakamlarımız Hı -hı. da var elimizde. Bu veriler çok net. Cumhurbaşkanı geçen gün Iğdır'da konuşma yapıyordu yanılmıyorsam ve çok böyle Iğdır'lıların ne kadar güzel insanların <gülüyor> İran'dan ve başka yerlerden turist olarak geldiğini söylüyorlar Yalnız haritada baktım ben. I'dır, 91. 91 ile yani muazzam yüksek. Cumhurbaşkanı 5 kat... da 5 katı zehirli hava soludu orada o zaman dün. Evet. Öyle anlaşılıyor. Evet. Ama başka dehşet yerler var. Niğde mesela 80. Yani Orta Anadolu'da işte Bursa 84 Şimdi bir de şöyle bir sıkıntı var Durum Yani tablo buyken Bu daha iyiye gitmiyorken Bir de birçok ilde ve birçok ilin Kıyısında köşesinde termik santral yatırımları var Kömürlü termik santral yatırımları Türkiye korkunç bir yatırım yapıyor buna Ve hani siz bunu söylediğiniz zaman Sanki vatan hainiymişsiniz gibi Damgalanıyorsunuz ama işte tablo ortada Yani zehir soluyoruz Ötesi var mı? Bir de bir de bu kullanılan terminolojinin de çok dün onu dün müydü günün sözü yaptık dün değil e, dün Noriye Gülmen'in günün sözü yaptık ya. e, e, cuma, cuma günü yani şeyin yaptığı konferansta Berat Albayrak e, yeni stratejiyi açıkladı çok önemli bir toplantıda dünyaya şey ilan etti akıllı kömür. stratejisine. Şimdi bu hakikaten ye bir yenilik ama e, şaka edilecek bir tarafı yok. E, şu harita ortada işte. Yani ne bileyim Iğdır'da Ağrı'da Iğdır'da 91 Ağrı'da 80 ama batıya gidildiği zaman en batıya 84 mesela Bursa'da görülüyor. İzmir'de de 46 gibi hatta e, Burdur'da 72 gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü 3 kat, 4 kat, 5 kata varan ki Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyleri de biraz böyle muhafazakar rakamlar aslında. Değil? Evet yani o 20 neye göre 20 mesela? Evet. Niye 10 değil de 20? Niye zehirli hav havada standardımız yani? Evet. yani bunu bile tartışıyor olmamız gerekiyorken bizim hani artık Dünya Sağlık Örgütü'nün sınırını gördüğümüz yere taşınma isteği uyanıyor içimizde. burada şöyle bir sıkıntı da var. Mesela İstanbul'da yüzde İstanbul'da 49 gözüküyor. 2,5 katı kadar normal evet. sınırın. Şimdi Trakya'da termik santral yatırımları var. Çanakkale'de termik santral yatırımları var. Öte yandan da İstanbul'un ciğerleri sayılabilecek kuzey ormanlarını doğuruyoruz şu anda. Evet ama mesela Orman ve Ormancılık ve Su İşleri Bakanı da sürekli olarak Ee, bu konu ne zaman gündeme gelse, gündeme gelmese dahi kendisi sürekli olarak şey söylüyor. Biz sürekli ağaç dikiyoruz ve İstanbul zaten dünyadaki en yüksek ağaçlı yerlerden biri diye söylüyor. Ben buna inanamıyorum ya. yani bunu nasıl söyleyebiliyorlar? Yani ağaç dikmenin bir, şöyle düşünelim mesela Ayasofya'yı. ...Kız Kulesi'ni, Boğaz Köprüsü'nü alalım götürelim Sivas'a. Mesela İstanbul'u taşımış mı oluyoruz? Yani evet. bir ağacı götürüp bir yere diktiğimizde orayı orman mı yapmış oluyoruz? Çok enteresan bir düşünce yapısı. Yani doğayı arka bahçemiz gibi görmek ilginç bir yaklaşım. Evet. çok şey yani bu politik hesaplara kurban ediliyor gibi ama mesela Nilfer Hanımın Nilfer Aykaç'ın söylediği şey çok çarpıcı yani senin aktardığın güzel yani trafik kazası gerçekten Türkiye'nin en uzun on yıllardan beri en büyük baş belalarından biri özellikle uzayan bayram seyran tatillerinde çok büyük çapta ölümler oluyor bunun 8 katı olması hava kirliliğine bağlı olarak her yıl ölen insanların sayısının 8 kat fazla olması, 32 bin küsür olması çok ciddi bir durum ve üstelik de dünyada da mesela gene Nilüfer Hanımın söylediği gibi için küresel ölümlerde de artık havadaki kirliliğin ilk 10 neden arasında, evet. yani ilk 10 ölüm sebebinden bir tanesi buyken işte kalkım. ...akıllı kömür stratejisi ya da biz dünya nüfusu kadar orman, ağaç dikeceğiz gibi şeylerle oyalanmak çok uyarıcı doğrusu yani. Bir de tabii şey çarpıcı geldi bana, daha önce de birazcık konuşma fırsatı bulmuştuk ama senin yazınla tekrar gündeme geldi. Çok az ölçüm yapılıyor aslında. Çok az çok az evet. Yani tüm kirliliği ölçmüyoruz bile. Yani Gene Torakçuk Toraks'tanın Profesör Hasan Bayram söylemiş yani. Dediğim iki, sadece iki temel kirletici işte kükürt di dioksit SO2 bir de partikül madde PM10 ölçülüyor. Yani çok daha ince ve tehlikeli olan PM2.5 yok. Yok. Bir de şey de çok önemli. <gülüyor> sadece havadan kapmıyoruz bu <gülüyor> insan sağlığına zararlı olan şeyleri, zehirleri, partikülleri. Ee, iç kirlilik denen bir şey de var. Mesela klimalardan, ısıtma, soğutma sistemlerinden, evde yakılan tezeklerden, kırsal kesimlerde. Bunlar da çok ciddi bir kirlilik nedeni ve mesela o rakamlar buraya dahil değil. Yani bastırmamız gerektiği anlaşılıyor bütün bundan. Yani bu dünyadaki en doğrudan e, sağlık... engellerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor ve bunu önlemek en azından azaltmak son derece mümkün ama e, talep edilmeyince onların da e, bu kalkınma hikayelerine devam ederek gitmeleri daha mümkün yani yetkililerin. Evet. Ee, maalesef kalkınma çok sihirli bir kelime günümüz çağının Kalkınma adı altına soktuğunuz her şey Sanki yapabilme hakkına sahipsiniz gibi düşünüyor Yöneticiler özellikle ...bundan çok hızlı bir şekilde vazgeçmezlerse... ...kendileri de dahil... ...tüm toplum çok ciddi zararlar çekecek. Evet, yani bir de son şey... ...ben ekleyeyim bu iklim için programında... ...yani bu hakikaten... ...apokalips boyutlarına... ...ulaşmış durumda, kıyamet... ...görüntülerine... ...yani özellikle... ...Antarktika'da, Güney Kutbu'nda... ...artık... ...yok oluş düzeyinde... ...bir erimeden bahsediliyor... Ve dünyada da son 800 bin yıldan bu yana görülmüş en yüksek atmosfere karbondioksit yani sera gazı salımlarının olduğu yıl. Yani dolayısıyla Paris anlaşmasında ki orada da Türkiye gene bize paramızı vermedi istediğimizi ve dolayısıyla biz katılmayacağız dedi. Bizzat çevre hı hı. ve şehircilik bakanı söyledi. tutamayacağız. Yani bir buçukla iki derecelik tavanı tutma imkanının giderek zorlaştı. Hatta imkansızlaşmakta olduğu söyleniyor. Antarktika çok kritikti. Görlant'taki erimeyi ve gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz ve oraya ilişkin bir takım projeksiyonlarımız vardı. Orası tamamen evziğinde ne olacağına dair. Ama bilim insanlarının bir türlü hesap edemediği şey Antarktika Çünkü Antarktika'da yıllara göre çok değişiklik gösteriyor. Bazı yıllar buzul miktarı artıyordu, bazı yıllar düşüyordu. Oradaki erime artık kesinleşti. İnsanlar bunu ölçüyorlar bilim insanları ve esas büyük tehlike Antarktika'daki erime. Yani bunu nasıl tolere edeceğimizi bilmiyoruz ve Antarktika'daki buzların erimesi halinde suların 100 metre kadar yükselebileceği söyleniyor. Evet bunu, bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Hava kirliliğiyle de ilgili belki de, önümüzdeki, önümüzdeki hafta evet. şey yapabiliriz. Peki bitiriyoruz herhalde. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. İs anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar: Güçal Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tongil. Açık Radyo program destekçisi ol